Euzubillahimineşşeytanirracim. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. kitab Zekat. Zekat kitabı. Bir Zekatın vacip olması babı. Ve Yüce Allah'ın şu kalbi. Namazı dostluğunu kılın, zekatı verin. Nur suresi 56. ayet. Müttesir suresi 12. ayet. Ve İbnu Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Bana Ebu Sufyan radıyallahu anh tahsis edip peygamberin hadisini zikretti. Kendisi hırak ve Muhammed bize namaz kılmamızı, zikat vermemizi, şunlarla ilgilenmemizi, iffetli olmamızı emrediyor demiştir. İbnu Abbas radıyallahu anh o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken ona Yemenlileri evvela Allah'tan başka ibadete layık bir tanrı olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeyi davet et. Eğer bu iki şehadeti kabul ederlerse bu defa Allah'ın her gece ve gündüz üzerine beş vasıt namaz farkı oluyor onlara bildir. Eğer onlar bu namaz farzına itaat edemezse bu defa onlara mallarında Allah'ın zekatı farz kıldığı bilir. Bu zekat kendilerden alınır, fakirlerine verilir buyurdu. Bize şube İbni Osman İbni Abdullah İbni Vehb'den o da Musa İbni Talha'dan, o da Ebu Ayyub Radiyallahu anh'dan taklis etti. O şöyle demiştir. Bir kimse peygambere bana kendimi cennete girdirecek bir amel haber ver dedi. Orada bulunanlar buna ne oluyor? Bunun ne dediği var ki? Ne dileği var ki? Dediler peygamber. Bu bir hacı sahibidir. Neyse olacak buyurdu da o soruna karşı Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak kılmazsın. Namazını kılarsın, zekatını verirsin. Kısımlığa iyilik ekler durursun buyurdu. Ve Behd İbni Esed şöyle demiştir. Bize şube takdis edip şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Osman ve onun babası Osman İbni Abdullah takdis ettiler ki bu ikisi de Musa İbni Talha'dan işitmişler. O da Ebu Eyyid'den bu hadise işitip rivayet etmiştir. Ebu Abdullah El Buhari Muhammed isminin hırs edilmemiş olmasından endişe ederim. Çünkü o Amr'tır dedi. Bize bu Hayyb i̇bn Halid, Yahya İbn-i Said i̇bn Hay, Hayyan'dan, ona da Ebu Zura'dan, ona da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan tahsis etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber'e bir bedeli Arap geldi ve bana öyle bir işe delalet et ki ben onu işleyince cennete girebileyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak yalnız Allah'a ibadet edersin, farzi yazılan namazı kılarsın, farz kılınmış olan zekatı versin ve Ramazan orucunu tutansın buyurdu. Bedevi adam, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ben senden işittiğim bu ibadetler üzerine bir artırma yapmam dedi ve arkasını dönüp gidince Peygamber, kim cennet ehlinden bir kimseye bakması kendisini sevindirecekse işte şu zata baktım buyurdu. Bize müsadeb Yahya el-Kattan'dan o da Ebu Hayyan'dan tartış etti. Bu Ebu Hayyam Yahya İbni Said bana Ebu Zura bu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere haber verdi demiştir. Bize Hammad İbni Zeyd tartış edip şöyle dedi. Bize Ebu Hamza Nasr İbni İmran Tahtis edip şöyle dedi. Ben İbni Abbas radiyallahu anh işittim şöyle diyordu. Ebu'l-Kars heyeti ki peygambere geldiler ve ya Resulallah bu topluluk Rabia kabilesindendir. Seninle bizim aramızda mudaj kafirlere girmiştir. Biz sana yalnız haram aylar içinde ulaşabiliriz. O halde sen bize kestirme bir şey emret de bizler de onu senden alalım ve rakamızda kalan kimselerimizi ona çağıralım dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size dört şey emrediyor dört şeyden nehy ediyorum. Allah'a evet. iman etmek, la ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur, şahadet etmek buyurdu. Ve parmağını eliyle şöyle bağladı. Devamla namazı kılmak, zekatı vermek, kanimet aldığınız şeylerin beşte birini devlete vermenizdir ve sizleri dubba, hantem, nakir, ve müzeffet denilen kaplan ve yapılan içkilerden nehy ediyorum buyurdu. Ve Süleyman İbn Harlan Ebu Numan Muhammed İbn Fahd el Cedusi, Hammad İbni Zeyd'den Allah'a iman, la ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur diye şehadet etmektir şeklinde söylemişlerdir. Ebu Hureyya radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebu Bekir halife olup Arap kabilelerinden bazıları kafirliğe dönerek tekrar kafir olduklarında onlara karşı ordu sevkine giriştiğinde onlar Ebu Bekir'e hitabım. Sen bu insanlara nasıl kıtal yaparsın? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlar la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir deyinceye kadar onlarla harp yapmakla emrolundum. Kim bu sözü söylerse artık o kimse İslam kanununun kanunun Hakkı karşılığı olmak Müstesna Benden malını canını korunmuş olur Gizli günahların hesabı ise Allah'a aitti buyurmuştur Dedi <Gülüyor> Ebu Bekir de Ömer'e karşı Allah'a yemin ederim ki ben namaz ile zekat vermek arasına ayıran kimselerle muhakkak harp ederim. Çünkü zekat mali bir haktır. Allah'a yemin ederim ki bunlar Allah'ın Resulüne vere geldikleri bir dişi oğlağı yani bir umumi zekatı benden men ederlerse bu zekatı men etmek suçundan dolayı onlarla muhakkak harp ederim dedi. Bunun üzerine Ömer, vallahi bu mürteplerle harp edilmesi hakkında, hakkındaki hüküm Allah'ın Ebu Bekir'in göğsünü gönlünü açıp genişletilmiş genişletmiş olmasındandır. Ben bu sayede onlarla harp etmenin hak olduğunu öğrendim dedi. 2. Zekat vermek üzere beyaz edip ahitleşmek babı. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse artık onlar dinde sizin kardeşlerinizdir. Tevbe suresi 11. ayet. Kays şöyle demiştir. Cenur İbni Abdullah El Beceri radıyallahu Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namaz kılmak, zekat vermek, her Müslüman'a hayır isteyici olmak üzere beyat ettim demiştir. 3. Zekat vermeyen kimsenin günahı babı. Ve Allah'ın şu kavli. Altını, gümüşü yiyip, dirik, dirik de onları Allah yolunda harcamayanlar, işte bunlara pek açıcı bir azat muştuna. O gün bunlar üzerlerinde cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da o kimselerin alın ve böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. İstih i̇şte nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınız. Artık saklayıp istihçilik ettiğiniz bu meslinin üzeri kadın denilecek. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. Ebu Hureyze radiyallahu anh şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sahibi kendisindeki zekat hakkını vermediği zaman deve kıyamet günü en kuvvetli haliyle sahibinin üzerine gelir ve onu tabanlarıyla çiğner. Koyun da kendisindeki zekat hakkını vermediği zaman en kuvvetli besimi haliyle sahibinin üzerine gelir ve tırnaklarıyla onu çiğner ve boynuzlarıyla ona bulur. Peygamber devamlı buyurdu ki bu hayvanların haklarından birisi de su başlarında sütlerinin sağlanması ve oradakilere sadaka edilmesidir. Yine Peygamber şöyle buyurdu. Sakın sizden hiçbiriniz kıyamet günü zekatını vermediği davarını omzunda bağırır hazı taşıyıp gelmesin ve yardım isteyerek ya Muhammed demesin. O zaman ben ona ben senin için hiçbir şey yapmaya malik değilim. Ben ilahi emirleri tebliğ etmişimdir derim. Yine sizden hiçbiriniz zekatını vermediği devesini böğürür halde omzu üzerinde taşıyarak gelmesin ve ya Muhammed demesin. Ben ona ben senin lehinde hiçbir şey ya malik olamıyorum. Ben Allah'ın emir ve nehirlerini tebliğ etmişimdir derim. Ebu Hureyla Radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ki Allah kendisine mal verir de o malın zekatını vermezse, kıyamet gününde zekatı verilmeyen mal sahibi için çok zehirli, erkek bir yılan suretine konur. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan ağzıyla sahibinin çenesini iki tarafından yakalar. Sonra ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, Ben senin hazinenim der. Ebu ile dedi ki, bundan sonra Resulullah şu meyeldeki ayeti okudu. Allah'ın fazlından kendilerine verildiği, verildiğini harcamakla cimrilik ederler. Sakın bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şeydir. Onlar cimrilik ettikleri şey, Kıyamet günü boyunlarla donulacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberlerdir. Ağzı Rasûlesi 180. ayet. Dördüncü bal. Peygamberin beş den az miktardaki gümüşte zekat yoktur. Kalbinden dolayı zekatı verilen bal kez değildir. Babı. Ve Ahmet İbni Şebib İbni Said şöyle dedi. Bize babam Şebib, Yunus İbni Yezid'den, o da İbni Şihab'dan tahsis etti. Ki Halid İbni Eslem şöyle demiştir. Bir kere Abdullah İbni Ömer ile Medine haricine çıkmıştık. Bir bedeli gelip İbni Ömer'e altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar işte onlara pek elenli azabı muşturlar. Tevbe suresi 34. ayet kavlindeki kendin maliyetinden bana haber ver dedi. İbn-i dedi. Her kim mallarını biriktirip de zekatlarını vermezse onun için helak ve azap vardır. Ancak zekat ayetinin indirilmesinden önce ihtiyaçtan fazla olup da Allah yolunda harcanmayan mallar kend sayılır zekat indirilince Allah zekatın mallar için bir temizlik sebebi kılmıştır. O da Ebu Said radiyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş okkiyeden az muhtem gümüşte zekat yoktur. En aşağı üçer yaşında beş dereden aşağısında da zekat yoktur. Beş ve Miktarının aşağısındaki mahsullerde de rüket yoktur. Bize Ali sardis etti. O Hüseyin'den şöyle dediğini işitmiştir. Bize Hüseyin haberi verdik. Zeyd-i i̇bn şöyle demiştir. Ben Rebeze'ye uğradım. Orada Ebu Zer ile karşılaştım. Ona senin bu menziline indiren nedir dedim. Ebu Zer radıyallahu şöyle dedi. Ben Şam'da bulunuyordum. Altını, gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar, işte onlara önemli bir azabı La Tevbe suresi 34. ayetinin tefsiri hakkında Muaviye ile ihtilaf ettim. Muaviye bu ayet kitap ehli hakkında indi dedi. Ben de bu ayet hem bizim hakkımıza hem kitap ehli hakkında indi dedim. Bu konuda benim ve onun arasında bir mizah oldu. Muhaliye, Osman'a mektup yazıp beni şikayet etti. Bunun üzerine Osman da bana Medine'ye gel diye mektup yazdı. Medine'ye geldim. İnsanlar beni bundan evvel hiç görmemişler gibi yanımda toplanıp çoğaldılar. Ben bu hali Osman'a söyledim. Osman bana istersen bir kenara çekilirsin ve yakın bir yerde olursun. İster dedi. İşte beni bu menzile indiren hadise budur. Eğer benim üzerime bir Habeşli'yi emir sahip tayin etmiş olsalardı. Ben muhakkak ki onu ve itaat ederdim. Bize Ayyaş İbni Velid tahdis edip şöyle dedi. Bize Abdülala ala edip şöyle dedi. Bize Cüveyri Ebu Ala'dan tahdis etti ki El Ahles İbni Kays ben bir toplumun yanında oturdum demiştir. Ve yine bana İshak İbni Masur tahdis edip şöyle dedi. Bize Abdus Samet haber verip şöyle dedi. ''Bana babam Abdurvaris tahdis edip şöyle dedi, bize El-Cüveyri edip şöyle dedi, bize Abdul İbn-i Şehir etti, onlara da El-Ahnef i̇bn Kayt Kayyf edip şöyle demiştir, ''Ben Kureyş ileri gelenlerinden bir cemaatin yanında oturdum, bu sırada sert saçlı, sert elbiseli, sert görünüşlü bir kimse geldi.'' Nihayet o topluluğun yanında dikerdi ve onlara selam verdi. Sonra altı ve gümüşleri biriktirip infak etmeyenlere üzeri cehennem ateşinde kızdırılmış taşlardan haber ver. Sonra bu taşlar onlardan her birinin memesi ortasına konulur. Nihayet iki kürek kemiğinden çıkar, kürek kemikleri üzerine konur, nihayet memelerin ortasından dışarı çıkar. Böylece kürek kemikleriyle memeleri arasında gider gelir dedi. Bunları söyledikten sonra o geri döndü ve direğin yanında oturdu. Ben de onun arkasından gittim yanına oturdum. Ben onun kim olduğunu bilmiyordum. Ona ben bu insanların senin söylediğin sözlerden hoşlanmadıklarını sanıyorum dedim. O cevaben onlar hiçbir şeyi akıl etmiyorlar. Dostum bana şöyle buyurdu dedi. Ben senin dostun kimdi diye sordum, Peygamber dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ebezer, Ebezer, Uhud dağını görüyor musun dedi. Ebu Zer dedi ki, Rasulullah bir ihtiyacı için beni oraya gönderecek zannederek, gündüzden ne kadar zaman kaldı diye güneşe baktım ve evet Uhud'u görüyorum dedim. Rasulullah Uhud dağı gibi altının olup, Üç dinler hariç bunun hepsini infak etmek isterim buyurdum. Bu insanlar ise akıl etmiyorlar. Ancak dünya meta topluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a kavuşuncaya kadar onlardan hiçbir dünya meta istemem. Ve onlara dinden bir şey de sormam. 5. Malı haklı yerde harcama babı. İbn-i Mesud şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyur, buyuruyordu. İki kimseden başkasına gıpta olmaz. Biri şu kimse ki Allah ona mal vermiş. Hem de malı hak yolunda harcayıp tüketmeye yetecek kudret bahsetmiştir. İkincisi de şu kimsedir. Allah ona hikmet ihsan etmiş. O da bu ilim ve hikmetle hikmetmekle onu başkalarına öğretmektedir. 6. Sadakada gösteriş yapmanın kötü bir babı. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey iman edenler, mallı insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a da ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi, başa kalkma ve incitmek suretiyle heder etmeyin. Çünkü onun hali üzerinde bir toprak bulunup da kendisine şiddetli bir yağmur isabet eden, bu surette o kendisini katı bir taş halinde bırakmış olan kaypak bir kayanın hali gibidir. Onlar, işledikleri hiçbir şeyden sevap kazanmaya muhtedir olamazlar. Allah, kafirler gibi onu hidayete edilmez. Bakara suresi 264. ayet i̇bn Abbas radıyallahu anh ayetteki salden üzerinde toprak bulunmayan düz taştır demiştir. İklimede Vabil şiddetli yağmurdur, et tallu, çiğ ıslaklıktır demiştir. Yedinci bak Allah çalınmış maldan yapılan sadakayı kabul etmez. Allah yalnız helal kazançtan yapılan sadakayı kabul eder. Çünkü Allah'ın şu kavli vardır. İyi bir söz ve bir ayıp örtme adından eziyet gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah kullarının sadakalarından müstani halimdir. Cezada acele edici değildir. Bakara Suresi 263. Ayet 8. Yüce Allah'ın Allah ribanın bereketini tamamen giderir. Sadakası verilen malları ise artırır. Allah haramı helal tanımakla ısrar eden çok kafir, çok günahkar hiçbir kimseyi sevmez. İman eden, iyi amellerde bulunan, namazı dost doğru kılan, biz de zekati veren kimseler, işte onların Rableri, indinde mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Bakara Suresi 276-277. ayetler. Kavlinden dolayı sadakanın helal kazançtan yapılması babı. Bize Abdullah İbni Mûnir tahsis etti. O Ebu şöyle dediğini işitmiştir. Bize Abdullah ki o Ebu Abdullah İbn-i Diner'dir. Babası Abdullah'tan, o da Ebu Salih'ten tahdis etti ki Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim helal kazancından bir hurma değerinde bir sadaka verirse ki Allah helal ve maldan verilen sadakadan başka hiçbir sadakayı kabul etmez. İşte Allah bu helal sadakayı sağ eliyle kabul eder. Sonra tek kurma değerindeki sadaka daha gibi oluncaya kadar sizin birbiriniz sütten ayrılmış tayını büyütüşü gibi sadaka sahibi için dikkatle büyütülür. Bu hadise Abdullah İbni Diner'den rivayet etmedi. Süleyman İbni Bilal, Abdurrahman'a müteabihat etmiştir. Ve Verka İbni Umer, Abdullah İbni Diner'den, o da Said İbni Yesar'dan, o da Ebu Huleyre'den, o da Peygamber'den olmak üzere söyledi. Ve yine hadisi Müslüm İbni Ebi Meryem Zeyd İbni Esrem Suheyl üçlüsü de Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyri'den o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmişlerdir. Dokuz kabul edilmeyip geri çevrilmesinden önce sadaka vermek babı. Bize Nabit İbni Halid tahdis edip şöyle dedi. Ben Harise İbni Vehb'den işittim. O şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Sadaka veriniz çünkü size öyle zamanlar gelir ki kişi o sırada sadakasıyla yürür de onu kabul edecek bir kimse bulamaz. Sadaka verilmek istenen kişi bu sadakayı dün getirseydi muhakkak ben onu kabul ederdim. Fakat bugün benim için bu sadakaya ihtiyaç yoktur der. Ebu Hureymi radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizde mal da her yer dolup taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hatta o sırada mal sahibini sadakasını kim kabul eder diye tasalandırır. Hatta mal sahibi sadakayı arz eder de kendisine arz edileceği kimse benim mala ihtiyacım yoktur der. Bize Muhil Ali Halife Etta'yı tartıştırıp şöyle dedi. Ben Adi İbni Hatim radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Ben Resulullah'ın yanındaydım. Resulullah'a on kişi geldi. Onlardan biri fakirlikten şikayet ediyordu. Diğeri de yol kesilmesinden, emniyet ve asayışsızlıkten şikayet ediyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara cevaben şöyle buyurdu. Ama yol kesilmesi meselesine gelince o çok sürmez. Az sonra sana bir zaman gelir ki o vakit ticaret kervanı kimsenin himaye ve kefadesine muhtaç olmayarak ta Mekke'ye kadar çıkar gider. Ortalığın varlık ve fakirlik sıkıntısına gelince sizin birinin sadakasıyla dolaşıp da kendisinden bu sadakayı kabul edecek bir kimse bulamayacak. Bir halde müreffeh günler gelmedikçe kıyamet kopmaz. Sonra ahirette sizden dediğiniz muhakkak Allah'ın huzurunda Allah ile kendi arasında hiçbir perde olmayarak da Allah'ın kelamını tercüme edecek bir tercümanda bulunmayarak duracaktır. Sonra Allah okula ben sana mal vermedim mi diye muhakkak soracak. Okulda Evet verdin Allah'ım diye muhakkak cevap verecektir. Sonra Allah ben sana Resul yani elçi göndermedin mi diye haber verir diye elbette sorar. O kulda, evet gönderdim Rabbim diye şüphesiz cevap verir. Bu halde o kimse sağına bakar cehennem ateşinden başka bir şey göremez. Sonra soluna bakar cehennem ateşinden başka bir şey göremez. Binaenaleyh şimdi sizin her tek tekbir bulmanın yarısı ile bunu da bulamazsa güzel bir sözde olsun, kendisini cehennem ateşinden korusun. Ebu Musa radiyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerinden muhakkak öyle zamanlar gelecektir ki o vakit bir adam altın sadakasıyla taraf taraf dolaşacak da sonra elinde sadakasını alacak bir fakir bulamayacak. Yine o zaman Harp ve erkeklerin azlığından ve kadınların çokluğundan dolayı himayesiz kırk kadının bir erkeğin arkasında gitmekte oldukları ve onun himayesinde himayesine sığındıkları görülecektir. Onun cuba Veleki yarım hurma ile az sadaka ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Allah'ın rızasını istemek ve ruhlarında olan imanı kökleştirip tatviye etmek için mallarını harcayanların hali de bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir bahçenin haline benzer ki ona bol bir yağmur isabet etmiş de meyveler iki kat vermiştir. Ona bol bir yağmur düşmese de bir çisinti bulunur. Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Sizden herhangi biriniz arzu eder de arzu eder mi ki vurmalardan, üzümlerden bunun onun bir bahçesi olsun. Altından ırmaklar aksın. Orada kendisinin her çeşit meyveleri bulunsun. Fakat ona ihtiyarlık çöksün. aciz ve küçük çocukları da olsun. Derken o bahçeyi içinde bir ateş bulunan bir bora isabet etsin de versin. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. Bakara suresi 265 ve 266. ayetler Ebu Mesuf radiyallahu anh şöyle demiştir Onların mallarından sadaka al ki bununla kendilerini temizlemiş bununla onları bereketlendirmiş olasın mealindeki Tevbe suresi 103. ayet sadaka ayeti indiği zaman biz arkamızda ücretle yük taşımaya kazandığımızdan sadaka verip bu sevaba ermeye çalışırdık sahabelerden biri çokça çok para getirip sadaka olarak verdi. Bunu gören münafıklar, bu müraiddir, göstericidir dediler. Sonra diğer kimse geldi, bir sahurma sadaka verdi. Bu defa bu münafıklar, Allah bu adamın bir sahur sadakasından şüphesiz ganidir dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. Sadakalarda, bağışlarda bulunan müminlerle her türlü güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayan fakirlerle ve diğer türlü laf atarak kaş göz oynatarak eğlenenler. Allah onları maskara çevirmiştir. Onlar için acıtıcı bir azap vardır. Ebu Mesud El Ensare radiyallahu anh söyle demiştir. Sadaka Ettevbe 103. ayeti inip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Sadaka ile emrettiği sıralarda sadaka vermeye kudreti olmayan herhangi birimiz, çarşıya gider, arkasından ücretle yük taşır da iki avuç vurma kazanır da ve bu kazanımdan sadaka verdi. Ve şüphesiz bunlardan bazılarının bir gün yüz binlik serveti vardı. Ve şüphesiz bunlardan bazılarının bugün yüz binlik serveti vardır. Ebu İshak şöyle demişti. Ben Abdullah İbni Makil'den işittim. Şöyle dedi. Ben Adi İbni Hatem radıyallahu anh'dan işittim. Şöyle dedi. Ben Resulullah'tan işittim. Kurmanın yarısı ile de olsa kendinizi ateşten koruyunuz buyuruyordu. Ayşe radıyallahu anh şöyle demişti. Bir kere yanımda bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu vardı. Bir şey istiyordu. O sırada yanımda bir kurmadan başka bir şey bulamadım ve kadına o bir tek hurmayı verdim. Kadın hurmayı iki çocuk arasında taksim etti. Kendisi de ondan bir şey yemedi. Sonra kalktı ve çıkıp gitti. Mütakiben yanımıza peygamber girdi. Bu vakayı kendisine haber verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın erkek herhangi bir kimse şu kız çocukları yüzünden herhangi bir surette sıkıntıya uğratılırsa o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan birer perde olurlar buyurdu. 11. Hangi sadaka daha faziletlidir ve haddi cimri kimsenin sadakasının fazileti babı? Yüce Allah'ın şu ayetleri bu meseleye hüccettir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir müddet, müddete kadar geciktirseydim de sadaka verip dursaydım, iyi adamlardan olsaydım diyeceğimden evvel size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Münafık'ın suresi 10. ayet. Ey iman edenler içinde ne bir alışveriş ne bir dostluk ne bir şefaat. imkanı bulunmayan birinin gelmezleri ver. Size verdiğimiz rızıktan hak yolunda harcayın. Kafirler zulmedenlerin ta kendileridir. Bakara suresi 254. ayet. Bize Ebu Hureyre radiyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse geldi. Ya Resulullah, ezil ve sevap yönünden hangi sadaka daha büyüktür dedi. Resulullah, senin sıhhatli son derece cimri olduğun, fakirlikten korkar ve zenginliği emel edinir, bulunduğun halde verdiğin sadakadır. Can boğaza ulaşıp da malın falan içindir, bu malın falan kimse içindir deyinceye ve bunları mirasçıların oluncaya kadar sadakalarını geriye bırakmak buyurdu. 12. bab. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberin kadınlardan bazı, bazısı peygambere hitaben Hangimiz daha çabuk sana kavuşacaktır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eli uzun olanınız buyurdu. Bunun üzerine peygamberin kadınları bir kamış emdaza alıp kollarını ölçmeye başladılar. Sevtev bin tüzem, en uzun kollu kadın idi. Fakat Resulullah'ın vefatından sonra öğrenildi ki, kolu uzun olan kadın, sadakası bol, eli açık kadın demekmiş. Ve hakikaten sevde içimizde peygambere ilk kavuşan kadın oldu ve sadaka sevde sadaka vermeyi sevmezdi. 13. Aşikare verilen sadaka babı ve Yüce Allah'ın şu kalbi, Mallarını gece gündüz gizli ve aşikar, hak yolunda harcayanlar, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, onlar masum da olacak değillerdir. Bakara Söylesi 274. Ayet. 14. Gizli verilen sadaka babı. Ve Ebu Hureyla radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir de sağ verdiğini, sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse buyurduğunu söyledi. Yüce Allah da şöyle buyurdu. Eğer sadakaları aşikare verirseniz o ne güzel. Eğer sadakaları gizliler ve onları bu surette fakirlere verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah o sebeple günahlarınızdan bir kısmını örter Allah ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır. Fakara suresi 271. ayet. 15. bab. İnsan bilmeyerek bir zengine sadaka verdiği zaman sadakası mahburdur. Bize Ebu Zinat el-Ares'ten, o da Ebu Kureyre'den tahsis etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. olanlardan bir kimse, yemin olsun bu gece muhakkak bir sadaka vereceğim dedi. Ve sadakasıyla dışarıya çıktı. Akabinde sadakasını tesadüfen bir hırsızın eline koydu. Sadaka ulaştıklarında, sabaha ulaştıklarında halk, bir kızıza sadaka verilmiştir diye konuştular. Sadakayı veren bu yanlış işten üzülmeyerek Ya Allah ancak sana mahsustur Sadaka verdiğim için hamd ederim dedi. Ve yine Allah'a yemin olsun muhakkak bir sadaka vereceğim deyip sadakasıyla dışarıya çıktı. Bir defa bilmeyerek sadakasını zina edici bir kadının ellerine koydu. Sabaha girdiklerinde hafzına edici bir kadına bu gece sadaka verilmiş diye konuşuldurlar. Sadaka veren kişi ise hiç aldırmayarak ya Allah sadakamı bir fahişeye yine senin iradenle vermiş olduğum için ham ancak sana mahsustu dedi ve yine muhakkak bir sadaka vereceğini yemin ederek sadakasıyla dışarıya çıktı. Bu sefer sadakasını bilmeyerek bir zenginin ellerine koydu sabah. Sabaha geldiklerinde halk bir zengine sadaka verilmiş diye konuşun oldular. Sadaka veren zat, ya Allah hırsızla fahişeyi zengine sadaka verdiğim için de hamd ancak sana mahsustur dedi. Dünyasında ona gelince ve şöyle müjdelendi. Hırsızla verdiğin sadakaya gelin, gelince umulur ki o sadaka sebebiyle hırsız hırsızlığından vazgeçer, temiz hayata kavuşur. Fahişeye gelince umulur ki bu kadın zinasından var geçip temiz iffetli olur zengin kişiye gelince olur ki bu zengin kişi de aldığı sadakadan ibretlenip utanır da Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu zenginliğinden fakirlere imfak etmeye başlar 16. bat insan bilmeyerek kendi oğluna sadaka verdiği zaman bize Ebu Cüveyri'ye tahdis etti ona da Mani ibn-i edip şöyle dedi ben babamın ve dedemin beraberinde Resulullah ile deyat ettim. Resulullah beni nişanlandı, evlendirdi. Ben Resulullah'a dava arzettim. O bana hak verdi. Bir defa babam yezit salaka etmek üzere bir takım altın paralar çıkardı da bunları kendi namına tasattık vermesi için mescitte bir adamın yanına koydu. Sonra ben geldim. O adam da bu altınları aldım. Babamın yanına bu altınlarla geldim. Bunun üzerine babam vallahi bu altınları sana verilsin diye bırakmadım dedi ve altınları almak istedi. Ben de Resulullah'a bu davayı arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitaben ya Yezid niyet ettiğin sadaka sevabı sana aittir. Buna karşı da ya man aldığın sadakaları paralar da senindir buyurdum. 17. Rağbet edilecek salaka, bizzat kendi sağ eliyle verilen sadakadır babı. <gülüyor> Bana Huseyid İbni Abdürahman Hafs İbni Asım'dan o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde bunları kendi aşının gölgesinde gölgelendirir. Adil İmam yani devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, gönlü meclislerine bağlanmış olan namazlı kimse, Allah için sevişen bu sevgi ile birleşip bu sevgi ile ayrılan iki kişi, içtimai mevkii sahibi ve güzelliği olan bir kadın tarafından çağrılıp da kadınların kendisine arz edildiğinde ben Allah'tan korkarım cevabıyla karşılık veren her kişi, sağ elinin verdiği sadakayı sol evi duymayacak derecede gizli sadaka veren zengin kişi, insanlardan tenha boş olarak Allah'ı alıp gözlerinden yaş döken takvalı kişi. Ben Harise İbni i Rehd El-Ruzayi radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle diyordu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Sizler sadakalarınızı veriniz. Çünkü sizin üzerinize öyle bir zaman gelecektir ki o vakit insan kendi sadakasıyla yürür de vermek istediği kimse sen bu sadakayı dün getirmiş olsaydın ben onu senden kabul ederdim ama bugüne gelince artık benim için ona hiçbir ihtiyacım yoktur der. 18. Sadakasını bizzat kendisi vermeyip de hizmetçisine vermesini emreden kimse baba. Ve Ebu Musa radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o yani hizmetçi sadaka veren iki kimsenin birisidir buyurduğunu söyledi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın evinin yiyeceğinden, aile dirliğinin bozucu olmayarak israf etmeyerek infak ve ikram ettiğinde infak etmesi sebebiyle kadın için bu infakın sevabı vardır. Bu malı kazanması sebebiyle kocası için de sevabı vardır. Bu malı bekleyen bekçi için de bir o kadar sevap vardır. Bunlardan bazısının eclisi diğerinin sevabından bir şey eksiltmez. 19. Mal Sana ancak bir zenginlik üzerinden verilir. Kendisi ihtiyaçlı yahut ailesi muhtaç yahut da üzerine borç bulunan kimse bu halde sadaka vermeye kalkarsa borcun ödenmesi sadaka vermekten, köle azat etmekten ve hibe yapmakten daha haktır, haklıdır. Borçlunun sadaka vermesi, köle azat etmesi ve hibe yapması merduttur. Böylesi için insanların mallarını telef etme hakkı yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her kim halkın malını telef etmek isteyerek borç alırsa Allah onu telef eder buyurdu. Ancak kendisi sabredicilikle tanınmış olup da kendisinde fakirlik ve ihtiyaç olsa bile başkalarını kendi nefsine tercih edebilecek kimseler bu halde sadaka verebilirler. Ebu Bekir'in bütün malını sadaka yaptığı zamandaki fiili gibi ensar bu şekilde Muhacirler kendi nefslerine tercih etmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin kendi malını mahvetmesini yetmiştir. Bundan dolayı da bir kimse sadaka için insanların mallarını zayi ve inha etmeye hiçbir hakkı yoktur. Ve kab ibni Malik radıyallahu anh dedi ki: Ben Ya Allah günahlarından terbi ettim. Allah'ın rızasına ve Rasul'un sevgisine ermek için bütün mallarımı sadaka yaparak malımdan tamamıyla soyunmam da bu terbemdendir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen malının bir kısmını kendin için alakoydu. Senin için hayırlı bir harekettir buyurdu. Ben Hayber'deki payını elimde tutuyorum dedim. El-Zuhri şöyle demiştir. Bana sahip İbni Müseyyid haber verdi. O Ebu Hureyre'den işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadakanın hayırlısı bir zenginlik üzerinden ayrılıp verilendir. İnfak ve tasaddukta nefakası üzerine vacip olan kimse ile başla buyurmuştur. Bize Hişam babası Ur ve İbni Zubeyir'den o da Hakim İbni Hizam radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüksek el alçak elden hayırlıdır. Sadaka vermeye nafakası üzerine vacip olanlarla ihsan ile başla. Sadakanın hayırlısı yani camil olanı bir zenginlik üzerinden verilendir. Dilenmekten ve çirkin işlerden çekinip de iffetli kalmak isteyeni Allah iffetli kılar. İnsanlardan müstahani olmak isteyeni de Allah zengin kılar. Bize Ebu Numan tahtis edip şöyle dedi. Bize Hamad İbni Zeyd Eyüp Es-Sahdiyan'dan o da Nafi'den tahtis etti ki İbni Ömer radıyallahu anh ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim demiştir. Ve bize Abdullah İbni Meslebe Malik'den o da Nafi'den, o da Abdullah İbni Ümer radıyallahu anh'dan tahtis etti ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mimber üzerindeyken sadakayı ifretli kalmaya çalışmayı isteyiciliği zikredip yüksek el, alçak evden hayırlıdır. Çünkü yüksek el infak edici yani verici alçak el ise isteyici evdir buyurmuştur. 20. Bir insana verdiği şeylere sahip dökmek suretiyle başa kakan kimsenin kötü bir bağlı. Çünkü Allah'ın şu kalbi vardır. Mallarını Allah yolunda harcayıp da o harcadıklarının arkasından bir başka, bir başa kakış eziyet takıp, bir eziyet takıp katmayanlar. Onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, mahzunlu olacak değillerdir onlar. Bakara suresi 262. ayet. 21. sadakayı gününden geciktirmeyip acele etmeyi seven kimse babı. Ukbe İbni Haris radıyallahu anh tahtis edip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ikinci namazını kıldırdı. Acele gitti. Sonra evine girdi. Akabinde çok geçmeden cemaatin yanına çıktı. Benim tarafından yahut başka biri tarafından bu suratle gidip çıkmasının sebebi kendisine söylendi. Bunun üzerine Resulullah evde sadakadan bir miktar altın geriye bırakmıştım. Onu bu gece evde bulundurmamı istemedim de Hemen onu taksim ettim buyurdu. 22. Sadaka vermeye teşvik etmek ve sadaka verilmesi hususunda şefaat ve delalet eğilim ekbabı. Bize Adi İbni Said, Said İbni Cübeyr'den tahsis etti ki İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü musallaya çıktı ve yalnız iki rekat namaz kıldırdı. Ondan evvel de sonra da hiçbir namaz kılmadı. Sonra yanında bilen olduğu halde kadınların bulunduğu tarafa meyletti de onlara vaaz etti. Onlara sadaka vermelerini emreyleydi. Bunun üzerine kadınlar bilezikleri, altınları, gümüş halka ve küpeleri atmaya başladılar. Bize Ebu burada İbni Musa radiyallahu anh tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi kendisine bir isteyici geldiğinde yahut kendisinden herhangi bir hacet istendiğinde e, siz de bu işin meydana gelmesi için bana delalet ediniz. Ecele nail olursunuz. Gerçi Allah peygamberinin dili üzere yani onun yer ve şefaati üzere ne dilesi onu yerine getirecek, infaz eyleyecektir buyurdu. Bize Abdet Hübni Süleyman Hişam'dan o da Fatıma bint Muzer'den haber verdi ki Ebubekir kızı Esma şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana kesenin ağzını iple boğma senin üzerinde de nasibin çoğalıp boğulur buyurdu. Bize Osman ibni Ebi Şeybe abdetten yukarıdaki senetle tatsız bu rivayette Esma'ya malını sahip zapt etme. Allah da sana nimetlerini sahip zapt eder buyurmuştur. 23. Sadaka insanın gücünün yettiği miktarda verilmelidir babı. Bize Ebu Asım İbni Cüreyş'ten tahsis etti. Buhari dedi ki, yine bana Muhammed İbni rahim Hakkıc İbni Muhammed'den tahsis etti. Ebu Cüreyş şöyle demiştir. Bana İbni Ebu Müleyke, Abdullah İbni İbn-i haber verdi Abbat da babası Abdullah İbn-i Zübeyr Esma'dan haber vermiştir Ebu Bekir'in kızı Esma bir defasında peygamberin yanına geldiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben sakın çömlekte para saklama saklarsan Allah da sana karşı nimetini saklayıp tutar ey Esma gücünün yettiği kadar az da olsa sana haber buyurmuştur 24. Bab Sadaka günahı örter. Bize Celil el-Ameş'ten, o da Ebu Vahir'den tahsis etti ki Huzeyfe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ömer Resulullah'ın fitneden bahseden hadisini hanginin ezberinde tutuyor diye sordu. Huzeyfe de dedi ki onu Resulullah'ın dediği gibi ben ezberimle tutuyorum dedi. Ömer sen ona yani Resulullah'a karşı çok cesursun. Peki nasıldır dedi. Huzeyfe dedi ki insanın ailesi çocukları komşusu yüzünden uğradığı fitneyi namaz kılmak sadaka vermek ve iyilik etmek örter dedim. Ravi Süleyman İbni Mihran el-Ameş Ebu Vahir bazen namaz kılmak sadaka vermek iyiliği emretmek ve kötülükte yetmek şeklinde söylemiştir dedi Ömer hayır sormak istediğim bu fitne değil lakin denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitneyi sormak istiyorum dedi Zeyfe dedi ki ey müminlerin emiri o fitneden senin üzerine bir şey yoktur seninle onun arasında kilitli bir kapı vardır dedim Ömer o kapı kırılacak mı? Yoksa açılacak mı diye sordu. Huzeyfe dedi ki hayır açılmayacak fakat kırılacak dedim. Ömer şüphesiz olan şu ki o kapı kırıldığı zaman ebeden yani kıyamete kadar kilitlenemez dedi. Huzeyfe dedi ki ben evet dedim. Ravi Şakik şöyle dedi. Biz Huzeyfe'ye kapı kimdir diye sormaktan korktuk da Mesruka bu Huzeyfe'den sen sor dedik. Şakik dedi ki Mesluk bunu Hüzeyfe'ye sordu. Hüzeyfe kapı Ömer radıyallahu anh'tır dedi. Şakik dedi ki biz Hüzeyfe'ye peki Ömer seni kastettiğin kimsenin kendisi olduğunu bildi mi? Dedik Hüzeyfe evet. Yarından evvel bir bulunduğunu bildiği gibi. Bunun sebebi şudur. Çünkü ben ona içinde yalan yanlış olmayan bir hadis söyledim dedi. 25. Müştüklük halindeyken sadaka veren, sonra da Müslüman olan kimse babı. Hakim İbni Hizam radıyallahu şöyle demiştir. Ben ya cahiliyet devrinde kendileriyle ibadet ede gelmekte olduğum, sadaka vermek, köle azat etmek, hısımlık bağını devam ettirmek nevinden bir takım işler hakkında ne düşünürsün? Bu işler benim için ecel ve sevap var mıdır bu işlerden dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen geçmiş olan hayırların üzerine İslam'a girdin buyurdu. 26. Hizmetçi efendisinin emriyle serveti bozucu olmayarak sadaka verdiği zaman, bu hizmetçinin de seyaf alacağı babı. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın kocasının yiyeceğinden bozguncu olmayarak sadaka verdiği zaman, bu sadakadan dolayı kadının bir erçeği olur. Bu malı kazandığı için Kocasının da ecri, bu malın bekçisinin de bunun kadar bir ecri olur. Ebu Musa radiyallahu anh tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Efendisinin emrini tam olarak yerine getirecek olan belki de şöyle buyurdu. Efendisi tarafından kendisine emredilen sadakayı tamamen derhal gönül hoşluğuyla vermesi emri olan kişiye verip teslim edecek olan Müslüm emniyetli bekçi, Sadaka veren iki hayır sahibinden birisidir. 27. Kadın aile servetini bozguncu olmayarak kocasının evinden sadaka verdiği yahut örfe göre ailesine konuklarına yedirdiği zaman bu kadının da sevabı olacağı babı. Bize Mansur el-Ameş Ebu Wilder, o da Mesluk'tan, o da Ayşe'den peygamberin kadın kocasının evinde sadaka verdiği zaman hadisini tahsis etti. Yine bize İmər Ömer İbni Hafs tahdis edip şöyle dedi bize babam Hafs İbni Niyaz tahtis edip şöyle dedi bize El Ames şakitler o da Mesut'tan tahtis etti ki Ayşe Rabbı Allah şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kadın kocasının evinden bozguncu olmayarak yedirdiği zaman kendisi için bir ecir kocası için de onun benzeri bir ecir vardır malı muhafaza eden hazin içinde bulunan kadar ezil vardır. Kocasının Kocasına malı kazandığından ötürü kadına ise infak ettiğinden dolayı ezil vardır. Bir de Cerif Mansur'dan, o da Şakik'ten, o da Mesruk'tan, o da Ayşe radiyallahu anh'dan haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın kendi evinin yiyeceğinden bozucu olmayarak infak ettiği zaman Kadın için bu infakın sevabı vardır. Bu malı kazanmasından dolayı, kocasına muhafaza ettiğinden dolayı da bekçiye bunun sevabı vardır. Buyurmuştur. 28. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzelde tasdik ederse biz de ona en kolayı hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahini görür ve güzeli yalan sayarsa biz de ona en güç olana hazırlarız. Leyl Suresi 5. ayetten 10. ayete kadar. Ya Allah mal harcama bedel ver. Ebu, Ebu Hureyde'den taksit etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kulların kendisinde sabaha erdiği bir günde muhakkak ki iki melek iner. Bu iki melekten biri ya Allah infak edeceği bir bedel ver der. Diğeri de ya Allah malı tutucu olana telef ver diye beddua eder. Sadık'a verip duran cömert kimse ile Cimri'nin mesele babı. Bize Abdullah i̇bn tavus babası tavustan tahsis etti ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cimri ve sadaka verdiği cömert kişinin örneği üzerinde demirden cübbeleri bulunan şu iki kişinin örneği gibidir. Buyurdu. Ve yine bize Ebu Yemen tahtis edip, Ebu Yemen tahtis edip şöyle dedi. Bize şu ayıp haber verdi. Şöyle dedi. Bize Ebu Zinat tahtis etti. Ona da Abdurrahman el-Aret Ebu Hureyri'den işittiğini tahsis etmiştir. Ebu Hureyri radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle buyurduk işitmiştir. ile infak eden cömert kimsenin meselesi üzerlerinde memelerinden köprücük kemiklerine kadar demirden bile cübbeleri bulunan iki kişinin meselesi gibidir. Cömert kişi infak etmeye davranınca muhakkak ki demir cübbe cildi üzerinde ta ayak parmaklarını örtecek ve ayak üzerini silecek kadar uzar yahut bollanır. Cimriye gelince herhangi bir şey infak etmek isteyince muhakkak demir cübbenin her bir halkası kendi yerine yapışır. Cimri kişi bu dar cübbeni genişletmeye çalışır fakat genişletemez. İki cübbe hakkındaki bu hadisi Tavus'tan rivayet etmekte Elhasen İbn-i Müslim Tavus'un oğluna müteabihat etmiştir. Hanzala İbni Ebu Sufyan Tavustan yaptığı kendi rivayetinde Cümletan iki zırh demiştir. el İbni Saad'da de şöyle dedi. Bana Cafer İbni Rabia tahsis etti ki Abdurrahman İbn Hürriymiş şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre'den işittim. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den cümmetan diye, iki diye söyledi. 30. Çalışıp İş yapmakta, kazanılandan ve ticaretten sadaka vermek babıdır. Bunun delili Yüce Allah'ın şu kavridir. Ey iman edenler, Allah yolunda harcamayı kazandıklarınızı en güzellerinden ve sizin için yerden çıkanlarınızdan yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pek adi bayağı şeyleri vermeye yersenmeyin. Bilin ki şüphesiz Allah her şeyden müstahimidir. Asıl hamle layık olan odur. Bakara Suresi 267. Ayet 31. Bab Her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir. Sadaka edecek mal bulamayan ise dince işlenmesi iyi tanının iş yapsın. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslüman üzerine sadaka vermek vaciptir buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ım peygamberi sadaka edecek bir şey bulamazsa ne yapar dediler. Resulullah eliyle çalışır, elinin emeğiyle kazandığından hem kendini faydalandırır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabeler çalışmaya da gücü bulunmazsa dediler. Resulullah ihtiyaç sahibine bunalmış mazluma yardım eder buyurdu. Buna da bulunmasa, buna da güç bulamasa ne yapar dediler? Resulullah maruf, yani hayır işlesin, şerden kendini tutsun. Çünkü bu da o kimse için bir sadakadır buyurdu.